Tamay Yayıncılık sunar. İla'a Musab bin Umeyr yazan, Muharrem Ergül, besteleyen Barbaros Çeylan, yöneten Ulvi Alaca Kaptan. Senin zihninde Musab, her şeyini zorla. Beyninin labirentlerine bir daha, bir daha dal. Derine, en derine Musab, nefsin seni kuşatmasın, ulaşmasın, engel olmasın sana. Ey Musab, Abdü soylu gözdesi, sen, sen nereye gidiyorsun? Çulsuzlardan çul, yoksullardan yardım, yorgunlardan takat dilenmeye mi? Yazıklar olsun sana. Derine, daha derine, en derine. Ne o Musab? Kaçıyor musun? Korkuyor musun? Gizleniyor musun yoksa? Kendini nasıl gizlersen gizle. Damarında kan, yüreğinde soluk olup bulurum seni. Yo nefsim, sen benim içimdeki ben. Senin iplerin benim elimde. Diren direnebildiğince, kıpırdan kıpırdanabildiğince, konuş konuşabildiğince. Bak, dinle, dinle, son bir kez daha dinle ihtiyar hatibi. Gelin, dinleyin, belleyin ve ibret alın. Yaşayan ölür ve herkes ölümü tadar. Olacak neyse olur. Yağmur yağar, otlar biter. Çocuklar doğar, annelerinin ve babalarının yerini alır. Derken hepsi silinip gider. Gelen kalmaz. Giden gelmez. İnsanlar, hani babalar, dedeler, atalar. Nerede soy sop, nerede zenginlik, nerede kutret? Hepsi eridi toprak değirmeninde. Sakın onlar gibi olmayın. Her şey geçicidir. Kalıcı olan tek Allah. Dinleyin, belleyin ve ibret alın. Eskilerin masalları bunlar Musaf. Ne çabuk unuttun ipekli elbiselerini, bakır aynalarını, cins atlarını. Ne çabuk ölüme dayadın hayat merdivenini. Senin için ölüm ve yoksulluk çok uzakta Musa. Baharı yaşayanlara ölüm gelmez ki Musa. Yo nefsim, işte yine yanıldın. Yanılgına yenildin. Direnme, boşuna çaban. Şimdi sana kümüyle hakimim. Ayaklarımın izini sür. Çık şimdi aklımdan, dilimden, gözümden. Eskilerin masalları dediğin her şeyin her an içinde yaşıyoruz. Bak gece gündüz, ay güneş, soğuk sıcak, hayat ölüm. Bunlar, bunlar bir kuvvetin, bir gücün, bir yaratıcının eseri. Yalancı uğraşın kırıldı nefsim, kırıldı nefsim, kırıldı nefsim. Bir anda durdu Musab. Gecenin sabaha hazırlandığı saatlerde yürüdüğü uzun yolun sonuna yaklaşırken bir anda durdu. Kulaklarını tırmalayan akşamı bütün benliğinde bir daha duydu. Titredi, irkildi. Ne olursa olsun yeniden nefsine yakalanmamalıydı. O geceden kendini bir türlü kurtaramıyordu. Sesler gittikçe artıyordu kulaklarında. Paris'in kahkahalarına bak. Ne eğlence, ne eğlence. Her gece bir önceki geceden daha güzel. Açmış, acıkmış insanlar. Başkaları ha gülerim. <gülüyor> ne isterler bunlar? Bu aşlar, bu çıplaklar, bu siyahiler Sen bir şeyler söylemeyecek misin Musab? Niçin susuyorsun? Üstelik kaç gündür hep aynısın Ağzından laf çıkmıyor Hadi Musab bir şeyler söyle Bir şeyler söyle Bırak Malik hangi araya hangi merhemi sürüyorsun Lat aşkına Menat aşkına Uzza aşkına Lat menat uzza yeter Malik Kabe'de lat menat uzza adına kurduğunuz o düzenler Yerin dibine batsın Yeter artık İnsanlar diri diri toprağa gömülüyor Malik ...hırsızlık, vurgunculuk, talan yapılıyor. Dulların, acizlerin, yetimlerin malları gasp ediliyor. Oysa sen, sen, sen hala nelerle uğraşıyorsun? Bu sözler, Musab sen neler söylüyorsun? Ya Malik, neler söylüyorum değil mi? İçinde bulunduğumuz bu rezillik okyanusunda... ...bile bile boğulmayı bekliyoruz değil mi? Yok artık tutar dalımız Malik. Sofralarından bir el daha azalsın diye... ...kız çocuklarını dili dili toprağın bağrına koyan insanları mı... ...yoksa bizi yiyip bitiren kan davalarını mı savunayım? Ne olur Malik dokunma bana. Hiç değilse... ...hiç değilse bu gecenin sabahına... ...biraz daha arınarak çıkayım. Musab'ın biraz daha arınarak çıkayım dediği gece... ...daha sabaha ulaşamamıştı. Gece sabaha ulaşmadan Musab... Yolunu tüketmek istiyordu. Yürüyordu Musab. Günlerdir verdiği karara şimdi daha emin adımlarla yürüyordu. Musab'ın hızla yürüdüğü, yollarını arşınladığı kent. Kentlerin anası kederinden Gamından, tasasından un ufak olan kayaların kuma, kumların kerpice, kerpicin sıcağı, sıcağın insana meydan okuduğu kentlerin anası Mekke. Evrenin merkezi, zulmün acımasızlığın tam bağrında vazgeçilmez bir sığınak Mekke. Mekke nicedir bağrında taşıdığı kurtuluş müjdesini insanlığa soluk soluk ulaştırıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pırtısından yarattı. Oku. Kalemle yazı yazmayı öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Ve nihayet Mekke soluklanmıştı. Yüce Allah bir yetim, bir emin, bir güven, bin umut olan her doğrunun, her iyinin en başı, insanlığın şanı, şerefi baş tacı Muhammed'i rahmet olarak gönderiyordu. Her şan ve şeref için hayalden uzak Mekke taşları La İlahe illallah Muhammedur Resulullah'ı haykırmaya başlıyordu. Ak nefsim nasıl kuzu gibi oldun sesin soluğun da çıkmıyor çıkacağı da yok Hizmetinde bulunduğum yılların hatırı için bir şeyler söyle bari Sen direndin Musab sen kazandın Musab sen aşılmazı geçilmezi ulaşılmazı bilmedin Musab sen kandırıcılara aldanmadın Musab sen şimdi gidiyorsun seni dereyken, çayken, nehirken engelleyemeyen ben... ...okyanusken şimdi nasıl engelleyebilirim? Artık seni durdurabilecek gücüm yok. Şimdi ben aciz ve güçsüz bir duyguyum. Evet nefsim, evet nefsim seni şimdi ben kuşattım... Artık gürleyebilirim, taşabilirim, coşabilirim. Bir kılıcın düştüğünde, bir kılıcın gövdesinde... Bir... Oh. <laughs> Adım adım taşmaya, coşmaya yürüdüğü yolun sonunda kurtuluş vardı. Orada Allah'ın Yüce Resulü Hazreti Muhammed ve Vesselam vardı. Müminler vardı orada. Korunaktı, ümitti, güvendi orası. Orada kardeşlik vardı ve orada Erkam'ın şanlı evi vardı. Kim o? Ben Sen kimsin Ben Umeyroğlu Musab Musab mı Abdüdar oğullarından Musab mı Hannas binti Malik'in oğlu Musab mı Mekke delikanlıların baş tacı Musab mı Eğlencelerin onun konuğu Musab mı Yoksa, yoksa... yoksa... Evet Musab Abdüdar oğullarından Umeyroğlu bin Haşim'in karısı Hannas binti Malik'in O dediğiniz oğlu Musab Allahu akber Allah'a şükürler olsun Elhamdülillah ve kapı ardına kadar açılır. Kapıyı açan Habbab'dır. Eski köle Habbab. Allah'ın verdiği tüm insanlık hakları zalimlerce gasp edildikten sonra... ...Müslüman olunca gerçek özgürlüğüne kavuşan Habbab. O da köle değildir artık. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın en yakın dostudur o. Allah'ın rızasını kazanmış bir mümin'dir. o. Ne mutluydu Habbab'a. Ne mutluydu onun gibi özgürlüğü seçenlere. Ne mutluydu arınanlara. Allah'ın sünnetindeki şaşmazlığa bakın ki, şimdi karşısında kim vardı Habbab'ın? Evet, Habbab'ın karşısında Musab vardı. Mekke'nin en zengin ailesinin yakışıklı oğlu Musab. Ceylan gibi kızlardan, sokak yosmalarına varıncaya kadar Mekkeli kadınların uğruna can vermek istedikleri Musab. Artık tüm bu değerlerin Musab için hiçbir anlamı yoktu geçici zek posaları onun gözünde değerini çoktan kaybetmişti. O kötü, çirkin, bayağı olan her şeyden kendini arıtarak rahmet denizinde bir damla olmaya koşuyordu. Habab kardeşim benim. Zeyd, Çafer, Ammar, Ebuzer kardeşlerim benim. Beni içeri alın. Ne olur alın beni içeri Beni, beni, beni Resulullah'a götürün Mekke'nin adi, rezil, bayağı olan her şeyini bırakarak buraya geldim Doğruya geldim, sevgiye geldim Adil olan Allah'ın rızasını kazanmak için yanınıza geldim Geldim, nefsimle hesaplaşarak geldim Ne olur, ne olur alın beni yanınıza Musap musaplar Erkam'ın evinden çıkarak onlarca binlerce filiz veriyordu artık. Sarsılıyordu Mekke, sarsılıyordu zulüm şimdi ve musap artık binleri de peşinden sürüklüyordu. Kardeşler bacılar diye aykırıyordu kalabalık topluluklara karşı, bazen de kuytu bir köşede mümin kardeşleriyle konuşuyordu. İslam Allah'ı sık sık anmayı, yalnız Allah'a kul olup... ...Ondan yardım dilemeyi ve onun ve onun emir ve yasaklarına uymayı emreder. Allah insandan gücünün üzerinde hiçbir şey istemez. Allah adildir, merhametlidir, bağışlayıcıdır. Allah nasıl bağışlar Musab? Abdullah, kardeşim, cahili hayatımızda yaptıklarımız... ...bizim zaaflarımızın bir parçasıdır. Allah bunları bir daha anmaksızın terk ettiğimiz anda... ...bizi bunlardan sorumlu tutmaz. Sorumlu olduğumuz tek şey... ...Allah'ın rızasına uygun... ...davranış içinde bulunmamızdır. Ya Musab... ...senin gibi inanmak için... ...bizim neler yapmamız lazım? Kardeşim, kardeşlerim... ...önce Allah'ın eşsiz ve ortaksız... ...bir yaratıcı... ...Hazreti Muhammed'in onun kulu... ...ve Resulü olduğunu söyleyin. Yalnız Allah'a inanıp... ...ondan yardım dileyin. Onun rızasını gönülden kazanın... Onun yüce Resulünün izini takip edin. İşte, işte o zaman sizler de kurtuluşa erenlerden olursunuz. Ne mutlu kurtulanlara, ne mutlu arınanlara. Mus'ab bin Umeyr artık Allah Resulünün en yakınındadır. O şimdi iyi bir davetçi, sabırlı bir Müslümandır. Mus'ab'ın bu arada tek sıkıntısı vardı. Uzun zamandır ayrı kaldığı annesinin yanına gidip bir yolunu bularak onu da İslam'a davet etmek istiyordu. Ancak annesi Mus'ab'ın Müslüman olmasını tüm çevresi gibi bir türlü kabullenmek bile istemiyordu. Ancak ne olursa olsun Mus'ab mutlaka annesinin en azından gönlünü alabilecek miydi? Hele hele anacığı da belki Müslüman olur ve kurtuluşa ererdi. Son kez deneyecekti Mus'ab. Mutlak deneyecekti Mus'ab. Hayırsız oğlum. Bizleri bırakıp nerelere gittin? Kimi kime tercih ettin? Sizleri bırakmış değilim anam. Ben sadece hepimizin kurtuluşu için... ...insanlığa rahmet olarak gelen İslam'ı yaşamaya çalışıyorum. Canım anam, Allah ve Resulü varken ben kimseye öncelik veremem. Ama seni unutmuş değilim. Eski çevreme ve hayatıma dönmek benim için söz konusu değil artık... Ben hayatımı İslam dışı hiçbir şeyle şekillendiremem artık. Ben tercihimi yaptım anam. Neyin eksik? Ne buldun o yoksullarda? Soy desen bizde. Asalet desen bizde. Zenginlik desen bizde. Niye bizi terk ediyorsun? Soy sop değil anam aradığım geçici şeyler onlar. Biliyorsun toprak değirmeni zaman içinde insanı un ufak ediyor. Herkesi olan bize de olacak. Biliyorum, benim mirasınızdan mahrum bıraktınız. Evlatlıktan reddettiniz. Abdüddaroğullarının yüz karası ilan ettiniz. Ama bunların bence hiçbir önemi yok anam. Ben Allah ve Resulü'nün rızasını kazanmaya çalışıyorum. Gel anam, kır o gururunu. Kır da sen de kurtul. Olmaz musap? bu hiç olmaz. Hele ben senin dinine hiç giremem. Zenginle yoksulu, güçlüyle güçsüzü... Efendi ile köleyi siyahla beyazı kardeş yapan bu dine ben hiç giremem Sorarım hangi asalete yakışır bu Ben atalarımın dinini terk edemem Anacığım oğluna sana soyuna dahası tüm insanlığa kurtuluşu müjdeleyen bu rahmetten Ne olur ne olur sen de nasibini al gel kır o gururunu Yok Musa, yok Musa, seni her şeyden yoksun bırakacağım Sonra da diğerleri gibi işkence yapılırken sesimi çıkarmayacağım. Ve kalbimde sana ait olan her şeyi söküp atacağım. Canım anam benim hiçbir şeyde gözüm yok ki. Mal da, mülk de, gençlik de hepsi yalan. Hepsi geçici şeyler bunlar. Ben, ben sana doğruları, ben sana yalnızca Allah'ın emirlerini söylüyorum. Ne olur gel, kır o gururunu anam. Artık Mekke'deki tüm Müslümanların gördüğü baskı, eziyet ve işkenceyi... Musab'da tüm benliğiyle duymaktadır. Müşriklerin işkenceleri her geçen gün biraz daha artmaktadır. Artan baskılar üzerine Müslümanların önderi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları geçici bir müddet için baskıdan uzak kalabilecekleri Habeşistan'a gönderiyordu. O, neden Gider müminler Gider Musa. Çileli ve uzun Habeşistan yolculuğu Habeşistan yolcuları için Sıkıntı tattır dillerde Sevgidir yüreklerde Artık müminler için her türlü fedakarlık Adeta bir rahmettir Kendileri için arzu ettikleri her şeyi Önce kardeşleri için isterler çünkü mümin, müminin aynasıydı. Çünkü tüm müminler bir vücudun azalarıydı. Çünkü onlar bir zincirin halkalarıydı. Çünkü onlar acıyı bal diye katık katık bilenlerdi. Çünkü onlar ateşe karşı birer İbrahim olanlardı. Çünkü onlar her zulmün sonunda... Hızırla soluklananlardır. Pırıl pırıl pırlanta Pırlanta hayatımız Tarıldayıp yanan Bir sevda var Bir sevda var mı? Çocuk sordu, kahraman kim? Gözülerinden bir damla yaş düştü, yeryüzüne devrilirken toprağa devrilirken toprağa kim kan oturutan? gözlerimdeki kan bir kıvılcım bir kıyam bir kıvılcım bir Yaş indi yeryüzüne Devrilirken toprağa gülen kim Kim kan oturtan garip Müslüman yüreğine Aşmadım henüz çağı Soğuk geziniyor damarlarımda kan Birden bir kıvılcım bir kıyam Bardaktan boşanırcasına Ok yaydan boşanırcasına ...yürekten boşanırcasına... ...boşanırcasına zulmün kara kalbine... ...şehadet parmağı dokunan... ...ey insan! Musab bin Ümeyr ve arkadaşlarının yoğun çabaları... Habeşistan'da büyük etkiler yapıyor, Habeş ülkesi baştan başa İslam'la donanıyordu. Müslümanlar geriye dönmelerini gerektiren bir haber sonucu, apar topar Mekke'ye dönerek tekrar kavuşmak için can attıkları Allah Resulü'nün halkasına dahil olurlar. Artık yeni zaman, yeni mekan ve yeni oluşumlar için gene Mekke'de ...bakın kimler geçiyor... Aa, ...birini tanıyorum Abdullah... ...ama diğeri kim... ...tanımadınız mı canım... o. ...kim kim... ...şu sırtındaki hırkası parça parça oğlan... ...ayakları da yan ayak... mı? ...evet kızlar... ...Hannas binti Malik'in oğlu o. ...bakın bakın... İşte işte ...bakın Musapo... ...kıvır kıvır saçları... ...zeytin gibi gözleri... ...tanrılar adına yüzündeki güzelliğe... ...ifadeye bakın... Yüzü daha bir başka bugünlerde. Evet kızlar tanıdım. Musab o. Ailesinin tüm servetini terk ederek o da Müslümanlara katıldı. Her türlü baskı ve sıkıntıya inançla karşı koyuyor o da şimdi. Kızlar doğruyu söylemekten, iyiyi görmekten niçin çekiniyoruz? Bunlar Müslüman olarak dünyanın zevk ve eğlencesinden, yalanından kendilerine sıyırarak... ...insanları adil olan Allah'a kul olmaya, ondan yardım dilemeye çağırıyorlar. ...bugünlerde Mekke'de olanlara neden biraz kulak vermiyoruz? Yani? Yanisi şu... ...bizler o kıramadığımız gururlarımızı... ...birazcık bir kenara bırakarak... ...niçin düşünmüyoruz? Toplumda gençken önce kabul görmek... ...sonra ortamalı malı olmak... ...sonra ihtiyarlayınca hayvan muamelesi görmek... ...daha çocukken kahrolası bir anlayış yüzünden... ...diri diri toprağa gömülmek... ...kadın ve çocuklara yapılan bir eziyet... Ve buna karşılık Muhammed'in söyledikleri Bak şu Musaba Ona bu şerefi kazandıran düşünceye Bizler neden bu denli ilgisiz kalıyoruz? Evet Dün gene buradan geçen Müslümanların söylediklerini duydum. Kadınlar diyorlar Anneler diyorlar Çocuklar diyorlar Onlar bir tüy gibi hafif Bir kelebek kadar hassastır diyorlar Hele hele kadınlar Bizim şerefimiz Ve baş tacımızdır diyorlar Peki neden çevremizdeki insanlar onları kötüleyip karalamaya çalışıyorlar? Neden? Neden? Sözleri kara. Dilleri kara. Kalpleri kara. Açılır kapı bir volkan içlerinde bir kıpırdanma uşatan ve sarsan bir deprem, bir de bir de Get in the Oğlan gönüllerine... Biliriz kimisine ölüm, hüzün kimisine... Açılır kapı, aynı kitabın kardeş kıldığı... Aynı havzın suladığı, aynı sevdaya yangın olmuş... Aynı Kıyamın Deli Çocukları Alınlarından Derin Bir Hüzün Damlayan Derin Bir Hüzünle Yaşamaya Yeniden Başlayan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 Kime çarpan ak alımlı cennet kuşları, karanlığın özüne sabırlı bir pusu daha ve daha bahseden şehadetten bir gül hatıratına, öyle filinta, öyle sevda. Mekke hayatı on uzun ve çilenin yıllarıdır. Müslümanlar onca zaman çileye ve sıkıntıya uğramış, baskı, işkence ve yıldırmaya canlarıyla, kanlarıyla karşılık vermişlerdir. Ve bu işkence yıllarının sonunda Mekke'deki Müslümanlar Allah Resulü'nün önderliğinde Medine barış ortamına hicret ettiklerinde Kutlu Medine kendilerini böyle bağrına basmıştır. Sıcak ilgisinde Allah Resulü'nün davetçisi, çilenin ve sabrın yorulmaz eli Musab'ın çok büyük payı vardı. Medine'ye toplu icretten önce gelen Musab, burada ev ev, sokak sokak dolaşmış, İslam'ı anlatmış ve Rabbinin yardımıyla Medine'nin kutlu kent olarak şerefler kazanmasında en büyük payı almıştı. Ardından tohum çatlamıştı, kıvılcım tutuşmuştu ve Medine, Mekkeli müminleri, ...tarihte işini rastlanmayan bir şefkatle bağrına basmıştı. Medine'nin bu yeni kimliği, Mekke'yi ve dahası tüm tağuti güçleri rahatsız ediyor... ...Medine İslam Devleti müşriklerce tek hedef olarak gösteriliyordu... Ve bu görüntü sonunda Mekke müşrikleri Müslüman Medine'ye karşı büyük bir saldırı hazırlığına giriştiklerinde Müslümanlar kendilerine yapılacak saldırı haberini çoktan almışlar Ve kendileri için büyük önem taşıyan Bedir kuyuların başını tutmak için hazırlıklarını tamamlamışlardır bile Artık müminler hazırdı, artık şehadet bir zaferin habercisiydi Sancağı kim taşıyacak? Kim taşıyacak? Kim, kim taşıyacak sancağı? Kim? Allah da söylü, musabın taşımasını buyurdular. Allah'a ve Resulüne yemin olsun ki, Abdü Daruğların sancak taşıma şerefini gözeterek bana teslim edilen bu sancak kefenim olmadıkça onu bırakmayacağım. Allahım benim müşriklere karşı muzaffer kıl. ...tan doğrusu. An zalim, İslam düşmanı... ...Ebu Cehil'in cesedi de burada. Değerlidir o. Değerlidir, sakın elinden kaçırma onu. Musab'ın... ...Muhrize elinden kaçırma diye aykırdığı esir... ...Musab'ın anne baba bir kardeşi Aziz'dir. Evet, öz ve öz kardeşidir Aziz. Değerlidir o. Değerlidir, sakın elinden kaçırma onu. Neden o? Onun annesi çok varlıklıdır. Karşılığında karşılığında Müslümanların ferahlaması için ondan ondan fidye alacağız. Bunları nasıl söylersin Musab? aynı anadan doğmadık mı? Bunun şefkatiyle büyümedik mi? Kardeş değil miyiz biz? Değiliz Aziz. Analarımızın, babalarımızın veya rengimizin, dilimizin bir oluşu bizi kardeş yapmaz. Bizi kardeş yapacak olan tek şey Allah'a inanıp onun isteği doğrultusunda hareket etme gayretimizdir. Bedir mağlubiyeti Mekke müşriklerini yasak olmuştu. Sayıca az bir avuç Müslüman tarafından büyük bir bozguna uğratılmış olmaları Mekke müşriklerini çileden çıkarıyordu. Ben Ebu Süfyan Mekke'nin hakimi Muhammed ve arkadaşlarından intikam almadıkça karıma yaklaşmayacağım giyinip Haranmayacağım Ben de Ebu Süfyan'ın karısı Hintsem Akrabalarımı öldürerek Mekke'ye Yas düşürenlerin ciğerlerini yiyeceğim Müşriklerin saldırı Haberini alan Müslümanlar Sakin ve kararlı bir bekleyiş içindedirler Müşriklerin üzerlerine Geldiğini haber alan Müslümanlar Kendilerini Medine dışında bulunan Uhud dağı eteklerinde karşılamak için Gerekli tedbirleri alarak Son hazırlıklarını tamamlarlar Hazırlıkların en can alıcı noktasında Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam özellikle okçulara savaş sona ermeden yerlerinden kesinlikle ayrılmamaları talimatını veriyordu. Savaşın Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlanmak üzere olduğu bir anda... Allah Resulü'nün tavsiyesini unutarak yerlerini terk eden okçuların bir anlık hataları sonucu Müslümanların büyük bir kısmı müşriklerin kılıçlarına hedef bulunmaktır. Artık durum oldukça naziktir. Üstelik Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı da tehlikeye girmiştir. Bana Muhammed'i gösterin. Onu mutlaka öldüreceğim. Öldüreceğim onu. Müslümanların bu bocalama ve geriye çekilme hareketleri esnasında artık müşriklerin tek hedefi Hazreti Muhammed Aleyhissalatü Vesselam'dır. Müşrikler onu öldürmek için yarış halindedirler. İşte o! Vurun! Vurun! Öldürün! Öldürdüm, öldürdüm, Öldürdüm onu! Bu iş tamamdır! Öldürdüm onu! Doğruydu. Öldürmüştü İbn-i Kame kendince. Daha doğrusu öldürücü darbe vurmuştu. Ama kendince doğru olan gerçekleşmemişti. Öldürücü darbesi sadece sancağı tutan sağ kolunu koparabilmişti savaşçının. Bu yiğit savaşçı, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında etten ve kemikten duvar ören Musab bin Umeyr'den başkası değildi. Kame yanılmıştı. Musab hayattayken... Allah'ın yüce Resulü'nün kılına zarar gelmesinin imkanı var mıydı? Kopmuştu sakulu yiğit savaşçı Musab'ın. İslam sancaktarı bu kez sancağı sol eline alır. Artık müşrik Kami'nin darbeleri ard arda Musab bin Umeyr'in üzerindedir. Şimdi darbeler sol kolunda sıcak toprağın üzerine düşülmüştür. Sancağı tutacak kolu yoktur Musab bin Umeyr'in. Musab bin Umeyr'in başı yere düşmedikçe sancak düşer miydi hiç? Sancak artık Musab bin Umeyr'in başı ile göğsü arasında sıkışmıştır. allah Ekber La ilahe illallah Allah'ın peygamberini sen koru. ''Sen aziz, sen Rahman, sen Rahim'sin, sen, sen kullarını hakkıyla bilensin.'' Kame bir kez daha saldırır. Yanında bulunan zalimler de acımasızca, savunmasız Musab bin Umeyr'e saldırırlar. Havada uçuşan kılıç darbeleri artık onun vücudunda son buluyordu. Can kuşu uçmuştu Musab bin Umeyre'nin. Tatmıştı şehadeti, Musab bin Umeyr Müminlerden Allah'a verdiği ahdi yerine getiren erler vardır Kimi bu uğurda canını vermiş kimi de beklemektedir ...ahitlerini hiç değiştirmemişlerdir. Savaş sona erdiğinde... ...Müslümanlar kesin kazanabilecekleri bir savaştan... ...üzgün olarak Medine'ye dönüyorlardı. Müslümanlar savaş alanından ayrılmadan kısa bir müddet önce... ...şehitlerini toplarken... ...göz yaşlarını tutamıyorlardı. Ağlıyordu herkes... Ağlıyordu büyük mücahitler. Bir başkalık vardı şehitlerde. Bir başkalık vardı şehit Musab'da. Allah'ım sen müminlere sabır ver. Mekke'nin en zengin ailesinin ipekli elbiseler içindeki biricik oğlu Musab bin Üvey'nin üzerinde... ...ancak bedeninin yarısını örten parça parça olmuş bir elbise vardır. Nasıl defnedilecekti bu halde? Başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açık kalacaktı. Allah'ım. Senin rızan için dünyanın tüm kilini üzerinden atan mazlumları sen koruyup gözet. Büyük şehidin başı elbisesiyle örtülür. Açıkta kalan ayakları otlarla kapatılarak büyük şehid Mus'ab bin Umeyr Rabbine yolcu edilir. Kendini arıtan musablara selam olsun, selam olsun şehadeti şerbet bilip içenlere. sevda kazandı sada kazandı sada bebe dirde de uhta da biz vuruş aynı sevdayla bebe dirde de da biz vuruş aynı sevdayla